95.0 e, Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına bugün e, Türkiye'deki çok önemli olaylardan birini ve davalardan birini konuşacağız. Ve e, bugün davanın takipçisi olan avukat arkadaşımız Alp Bey var. Aynur Hanım siz e, bugünkü konuyu e, neleri konuşacağız onları bir önce aktarırsanız e, seviniriz. Alp Bey e tekrar hoş geldiniz diyor. Merhaba. Teşekkür ederim. E, bugünkü konuğumuz e, meslektaşımız avukat Tekin Ocak. E, Tekin Ocak uzun bir e, mücadele e, sonunda dün e, Beyoğlu 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir e, mahkumiyet hükmü verilmesini sağladı. E, kamuoyunun Fesrus Okey diye tanıdığı e, Nijerya asıllı bir e, kişinin 2007 yılında Beyoğlu Ekipler Amirliği'nde bir polis memuru tarafından öldürülmesi üzerine yaşanan uzun süren bir süreç söz konusu ve burada polisin zor ve silah kullanması, durdurma ve kimlik sorma yetkisini kullanması, durdururken, yakalarken, soru sorarken ırkçılık saikiyle hareket edip etmediğinin, ayrımcılık yasağını ihlal edip etmediğinin tartış önemli bir dava hoş geldiniz sayın mesleklis merhabalar efendim hoş bulduk çok teşekkürler böyle bir davet için burada bu davayı da aynı zamanda dinleyicilere aktarma fırsatı bulduğum için tekrar teşekkür ederim çok sağ olun zaman ayırdığınız için şimdi geçen hafta 10 Mart 2021 günü resmi gazetede 54 sayfalık bir karar anayasa mahkemesi 2. bölümünün bir kararı yayınlandı ee, ve bu karar aslında hızlı da verilmiş bir karar e, bir yanıyla. 27 Şubat 2018'de siz bireysel başvuruda bulunmuşsunuz. Evet. Ve e, bireysel başvuruda bulunurken hem yaşam hakkının hem de ayrımcılık yasağının ihlalini ileri sürmüşsünüz. Polis karakolunda tutulan kişinin kolluk görevlilerince öldürülmesi e, olayına ilişkin olarak etkili ceza soruşturması yürütülmediğini ileri sürmüşsünüz. Ve yine... Ayrımcılık yasağı bakımından da ölümle sonuçlanan şiddetin ırk temelli ayrımcılık sahikiyle gerçekleştirildiğini ileri sürmüşsünüz. Anayasa mahkemesi kısmen kabul edilebilirlik verdi, kısmen e, ırkçılık bakımından kabul edilemezlik verdi ama bir değerli muhalefet şarhi de var. E, i̇sterseniz bize e, süreci adım adım e, anlatınız. Fesuz Aki okay, kimdi, Türkiye'ye niye gelmişti, polis ona ne yaptı, ölüm nasıl gerçekleşti? Öyle başlayalım. Ardından da muhakeme sürecinde yaşadığınız e, güçlükleri e, bize anlatırsanız çok mutlu oluruz. Hı -hı. E, 2017 yılının işte, e, Ağustos ayında Beyoğlu Polis Merkezi'nde, Beyoğlu Karakolu'nda e, gerçekleşen bir ölüm vakası aslında. E, kısa sürede İnsan Hakları Derneği'nin aslında haber almasıyla birlikte... E, Burası sonuçta ben de Beyoğlu'nda işte avukatlığı icra ediyorum. Türkiye'nin en turistik, kalabalık, neredeyse İstanbul şehrinin merkezi denebilecek bir yer. Sonuçta bir polis merkezine giren bir işte şüphelinin gözaltına alınan kişinin yaklaşık olarak 10-15 dakika içerisinde neredeyse öldürüm, ölümüyle sonuçlanabilecek bir sorgu. Aynı zamanda Afrika kökenli Nijeryalı kendisi. Ee, ...dolayısıyla kısa sürede bu Türkiye gündemine oturan bir cinayet oldu aslında. Olayı gerçekleştiren kişinin bir polis olması. Aynı zamanda e, belki yani bu da çok dikkat çekiciydi. Polis ifadesinde e, siyahi şahsız şüpheli hareketler üzerine gözaltına aldık diyordu. Aynı zamanda siyahi şahıslar ve doğudan gelenler, gelen vatandaşlar uyuşturucu yönünden daha fazla dikkat çekiyorlar diyordu. Ee, konu yani kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturduğu, ee, adli tıpta uzun, ya 20 güne yakın cenazesi bekletildi, ee, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı özellikle Nijerya ve işte e, Avrupa Parlamentosu'ndaki girişimler sonrası hatta e, trajik bir vaka daha var. Neredeyse ben aslında burada ailenin avukatlarından birisi olarak suç yaratıldı. Çünkü 20 gün sonra İstanbul Emniyeti örneğin konuyla ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Festus Oke'yi aslında bir uyuşturucu satıcısı, zanlısı gibi göstermeye çalışılıyor. Çalışan işte bir operasyon yaptıkları ve operasyonda işte bir evden uyuşturucu çıktığını gözaltına alınan Fas uyruklu kişinin de Festus'u tanıdığını ve işte uyuşturucunun ona ait olduğunu Festus okay ait üretilmiş sahte kimlikler ama bunlar çok basit. Neredeyse fotokopi, fotokopi gibi yapılabilecek kimlikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü basın açısında e, gazetecilere de servis de etmişti yani o dönem. Özellikle şu dikkat çekiciydi. E, sorgu odası da değil de dördüncü katta özel bir odaya çıkarılmıştı Festus Hokey. o Oga diğer gözü altına alınan kişi... Ee, karakolun nezarethanesinde bekletiliyorken o, o dördüncü katta ayrı bir sorguya alındı, alınmıştı. Polisin anlatımı bu. Ee, olayın gerçekleştiği yerde ee, sorguya polis silahıyla giriyor ee, işte ve Namlu'ya mermi sürülmüş halde silahıyla e, o odaya giriyor. Ee, yani polisin anlatımına göre bir çekiştirme olmuştu ama e, mahkeme kararlarında da görüyoruz. Biz aslında silahını doğrudan doğrultulup doğrultup bir aslında ego gösterisine varan e, bir sorgulama e, ya şahit oluyoruz. Sonuçta silah ateş alıyor ve orada e, kısa bir süre içerisinde Pestokė hayatını kaybediyor. Diğer konu bu işkence kötü muamele davalarında bizim sıklıkla gördüğümüz şey bu davayı özel kılan e, kameralar. Yani polis merkezine ait giriş çıkış kameraları çalışıyor ama o kattakiler çalışmıyor. Bir şekilde kayıtlar silinmiş oldu. E, polisin ifadesi bu en azından. Olaydan üç buçuk saat sonra savcıya haber verilmişti. Yaklaşık örneğin polis memuru da silahı tuttuğunu ifade ediyor. Polisin el sıvapları e, yedi saat sonra alınmıştı örneğin. E, dolayısıyla mesela burada şüpheli durumunda olabilecek kolluk görevlileri aynı zamanda e, ifadelerine çok fazla itibar edilip bu davada delilleri toplayan e, kişiler de aynı zamanda böyle bir ayrım ayrılma da gidilmemişti. Diğer konusu aslında e, yani biz işte kolluğun işlediği suçlarda özellikle e, yani delillerin kaybedilmesi bir ortada e, yani vakalarında mesela ateş mesafesini ölç öl ölçmeye yarayan fesünün işte üzerindeki gömlek e, bir şekilde kaybolmuştu. E, tüm bu vakalar, özellikle ayrımcılık, onun derisinin rengi sebebiyle şüphe çektiği iddiası. E, ailesi de söylüyor, arkadaşları da söylüyor. Hiçbir şekilde aslında yani kendisinin futbolcu olma hayalleri var. E, uyuşturucuyla ilgisi yok. E, uyuşturucu kullanmıyor. E, bunu biliyoruz. Ee, ama işte sonradan kokain de çıktı, işte içcamaşına sakladığı 13 adet taş kokain çıktığı iddia ediliyor. Böylesi vahim iddialar var. Ee, kolluk ifadeleri hepsi birbirle çelişkili. Ee, yani gerçekliği ifade ediyor olsalar bir yerden hepsi bir, bir şekilde bir bir, bir, e, bir kısmını. Ama burada bariz çelişkiler vardı. Sonuç olarak Festokey sadece ölümüne sebep olan kolluk görevi hakkında dava açılmıştı. E, bu dava İstanbul 21. Arjizam Mahkemesi'nde devam Alp, etti. Alpcığım bir şey sorabilir miyim? Bu, buyur Bayram. Şey, mutlaka yakın atış yapılmıştır yani bir odada olduğuna göre de evet. hani bitişik atış gibi bir şey hani bir Hoffman Çukuru ıı, vesaire öyle bir adli tıp öyle bir şey var mıydı? Adli tıp raporu diyordu ki yani kesin olarak mesafeyi ee, uzaktan olduğunu söylemiyor ama mesafeyi tam olarak söyleyemiyoruz diyordu. çünkü evet, Yakın yakını, yakındır ama bir yani bir şey Yakın değil. olabilir diyordu. Öyle mi? Evet. Aa, enteresan. Evet, işte. Nasıl diyor? Çok ilginç. Evet. evet. Peki. Yani bu belki çok fazla önemli ama değil. Ama bir, bir şeyi söylüyordu Var abi. Yani orada teknik bir konu var. Omuzdan giriyor ve sol üstten böyle aşağı doğru işte bütün vücudu parçalayarak arkasından çıkıyor. Yani böyle neredeyse dik açıya yakın bir mermi giriş çıkışı var. Yani orada polis memnun ifade ettiği şekilde olsa bir çekiştirme, yani polisin yukarıda işte şüphelin aşağıda böyle çekiştirmesi durumu olsa silahını almaya çalışsa o merminin çok daha küçük bir açıyla hızlıca girip çıkması lazım vücuda. Yani mesela bu özellikler... Mermi. Mermi e, bazen e, vücutta o şekilde yol alabiliyormuş. Ama bu, bu çok bence çok önemli değil. Ben sadece hani e, hakikaten bir bitişik atış var mı e, diye e, işte hani vücutta bir Hoffman çukuru olursa bu tam bir şık atıştır. E, adı tıpta bu nasıl e, raporda nasıldı diye sadece onu merak ettim. Asıl olan tabii aynı odada e, polis polisler veya ee, ve bu sorgusu yapılan ölen e, insanın aynı odada olması. Evet, ee, evet. Yani ben bölmüş oldum biraz sizin inceamınızı siz bozsam ama. Ee, Yok, rica ee, ederim. Yani sonra bir olaydan yaklaşık e, 7 yıl süren bir yargılama devam etti. 2014 işte 14 tarihinde İstanbul 20. Ağır Mahkemesi ilk kararını verdi. Burada e, işte taksirle e, Ölümü sebe sebebiyet vermekten dolayı bir ceza tesis edildi. Dört yıl iki ay gibi bir işte e, ceza tesis edilmişti. Hatta özellikle o dönem katılanlara, yani bu konu birazcık e, konuşulması gerekiyor. E, başkan Bey'in düşmanca tutumu bütün katılanlara, e, duruşmayı izleyen avukatlara, çünkü ailesi yok, onu savcılık makamı dışında temsil edebilecek kimse yok. Davada dolayısıyla yurttaşlar yani bir adayet duygusu var onarılan sonuçta bütün toplumun güvenliğiyle ilgili de bir şey aynı zamanda da güç durumda yani olan bir kişinin korunmasına yönelik bir tavır demokratik bir tavır insan hakları ile ilgili bir tavır da o. Yüzlerce insanın müdahillik dilekçesi var. Sadece bu davaya müdahil olunmasının kendisini adil yargılama, etkileme, teşebbüs suçlamasına ilişkin örneğin. Başkan e, İshak Eken de hatta adını da anmak lazım. E, rahmetli de olmuş sonra. E, bütün herkese karşı düşmanca tutumu vardı. Avukatları dışarı atıyordu şeylerden. Ama sonuçta kimse e, bu davayı takip etmekten, e, bu davanın unutulmasını... ...büçüklerdi. E, bir şekilde engellendi öyle söylemek lazım bir sürü insan yargı kendi yargılanmasını davaya sadece katıldığı için yargılanmasını göze aldığı için mesela ilk ilk kararda başkanın e, karşı oyu var başkan karşı oyunda cezanın alt sınırdan verilmesini taksirle ölüme sebep verilmesi vasıflandırmaya katılıyor kusur oranının karşısında 4 yıl iki ay gibi değil de iki yıl altı ay gibi bir ceza verilmesini istiyordu. Diğer mesela kıymetli muhalefet oyu benim, bizim açımızdan, o da olası kastı işaret eden. Ee, kadın üye mi o dönem? Üye kadın hep olası kasıptan. Diğer üyenin diye. Ee, pardon Aynan Hanım. Kadın üye mi diyorum. O dönemki heyette kadın üye bu tür olaylarda olası kasıt olmalı diye muhalefet şerri koyardı. Çünkü ee, taksirle ölüme mi? sebebiyet vermeden ceza verildi. Ama Kesin kıymetli karakter. olan O heyetin, heyetin üçü de şeydi erkek e, hakimdi yani şey, en genç olan üye öyle söyleyeyim yani bu mu muhteşem karşı oyunu yazmıştı öyle söyleyeyim ben böyle bir olayı tam olarak anlıyor yani hiçbir aralarında husumiyet olmamasına rağmen bu olayda kolluğun tamamen delilleri nasıl işte çarpıttığı ve aslında bir ego gösterisi gibi bu silahını doğrulttuğu ve bu silahın bu şekilde ateş aldığı dolayısıyla öngörebilecek bir olay olursa olsun şeklinde bir bakış açısıyla yani tedbirsiz şekilde davranmasını olası kasta kadar götüren bir şey bir hukuki yorumu vardı. E, ya yani, hızlıca şöyle özetleyebilirim süreci. Yargıtay 1. Ceza Dersi Savcılığı da bu arada e, savcı. Abcim, çok aptayım, çok özür diliyorum tekrar. <gülüyor> Bence biraz da bu hani davayı ve davada verilen kararı muhalefeti anlattınız da olaydan sonra soruşturma evresi ne kadar sürdü, nasıl oldu? O konuda da bir bize bir kısa bir bilgi verebilir misiniz? Dava nasıl açıldı? Davanın açılması süreci ne kadar sürdü? Ee, yani o dönem beyol adivisi vardı. Tabii e, şey özellikle e, ilk ilk şey e, beyol adivisi zaman kesinde açılıyor. Adiviz zaman kesi görevli karar veriyor. Ama şeylere notlarımdan bakmam lazım. Tam soruşturma aşaması ne kadar sürdü? Ama çok uzun sürdüğünü düşünmüyorum. Onu e, e, onu bir bulmam lazım Basar abi Rahir abi. Evet. Tamam o zaman onu tekrar sonra konuşuruz. Siz yargıtaya e, yargıtay noktasındaydınız. Gerek evet yani katılma talebimiz bizim e, asla reddedildi. Burada mesela hani özellikle göçmen davalarında çünkü bu insanların çoğu oturunak içinde kağıtsız insanlar kimlik problemi hepsi yaşıyor. Bütün davalarda bu, bu yaşanıyor. Fesnus davasında da öyleydi. E, i̇şte sanık müdafinin e, işte e, talebi üzerine Rufesios midir değil midir tartışması ve yıllarca beklenen bir kimlik teyidi Güney Afrika'dan oldu. Biz de aslında 2011 yılında bu davaya ailesi adına devam eden davaya katılma talebinde bulunduk. O işte mesela bizim katılma talebimizi reddetti. Çünkü işte bir veraset ilamı veya işte bu akrabalık bağını gösteren bir şey yoktur diyordu. Biz mahkemeye bunu anlatamadık ama mesela en son verilen anayasa mahkemesi bu konuyu anlamış. Çünkü diyor ki ortada bir kimlik problemi var zaten. Dolayısıyla siz veraset ilan istiyorsunuz. Yani bu tamamen süreci uzatan. Dolayısıyla e yani çözmeye değil aksine karmaşıklaştırmaya çözümsüzlüğü dayatan bir işlem olmuştur diyor. Örneğin kovuşturma aşamasına geçen bu süre. E sonra DNA örneklerini getirmiştik ailenin. Yani DNA örnekleri incelenerek çünkü adli tıpta bu örnekler alınmıştı. Ee, bu şekilde akrabalık bağı kanıtlansın diye kar kardeşi adına başvurmuştuk. Bu talebimiz katılma ilişkin reddedildi. Biz bunu temiz ettik. Savcılığın temizi de e, özellikle interikli taksir yönünde bir şey vardı. O da suçun vasıflandırılmasına ilişkin e, husus konusunda temiz etti. Yani işte sırasıyla gidersek birinci ceza dairesi kararı bozdu. 1. izadalesi savcılık mütalaasında özellikle olası kasıt tartışmasını yapmıştı. Ama dairenin kararı bozma gerekçesinde e, bu katılma talebinin ciddiyetle ele alınmamış olması, bütün bu meselenin çözülmemiş olması idi. Yerel mahkeme kararında aynı heyet direndi, ısrar etti. Ceza Genel Kurulu yine katılma talebine ilişkin e, mesele çözülmemiştir diye kesinlikle bu sefer mahkemeyi görevlendirdi. Son heyet, bizim karşı karşıya olduğumuz dün karar veren heyet aslında e, bütün bu direnç mekanizmasına yani bize direnmekten vazgeçerek, objektif bir tutum alarak e, bence doğru bir yargılama e, pratiği sergiledi ve bu iş neredeyse bir yıl içerisinde bizim annenin de DNA örnekleriyle vekaletini sunmamızla çözüldü. Tabii o arada aradan geçen 13-14 sene olmuş durumda, e, 2018'de yaptığımız başvuruda, Aynur Hanım da söyledi programın açılışında. Anayasa Mahkemesi özellikle yaşam hakkının korunması kapsamında öldürme yükünlüğünün ihra edildiğine karar verdi. Esastan bir kabul kararıydı. Burada Anayasa Mahkemesi'nin henüz kabul etmediği kısım şuydu. Başvuru yolları tüketilmediği için. Belki bu teknik bir şey konu gelebilir dinleyicilerimize. Yani diğer kolluk görevlilerinin yargılanmasına ilişkin... Bizim yaptığımız 2014 tarihinde yaptığımız suç duyurusunun e, reddedilmesi üzerine, burada takipçilik kararının kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne aynı zamanda gitmiştik. Yani biz bu olayda sadece tek bir polis sorunu değildir. En azından amir sıfatıyla o dönem polis merkezinin amiri ve diğer kolluk onu gö gözaltına alınan, bütün bu delilleri gizleyen, yeni delil üreten e, kişilere yargılanması gerekir. Talepli başvurumuz reddedilmişti. Burada ilginçtir. Dediğim gibi yani suç durumumuz üzerine, kesinleşmesi üzerine gitmemize rağmen anayasa mahkemesi devam eden bir yargılama var. Bu yargılamada mahkeme bakalım ne karar verecek? İlk derece mahkemesi. Dolayısıyla onu görmek lazım dedi. Özellikle yani bizce eşitlik ilkesinin ihlali bu konuda ayrımcılık yasa yani ırkçılığa varan bir tutum sebebiyle bu suçun işlenmesi hususunda e, burada anayasa mahkemesi çok güzel bir çerçeve çizmesine rağmen ihlak kararı vermedi. E, yani anayasa e, 10. maddesi, sözleş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi. Örneğin mesela anayasa mahkemesi e, şunu dedi. Ayrımcılık mağdurlarının güçsüz durumda olabileceği dolayısıyla mağdurlara aşırı külfet ayrımcılık iddiaları noktasında yüklenmemesi gerektiği e, ve e, ıhçılık içerikli e, olayın e, daha dikkatli ve sıkı bir şekilde incelenmesi gerektiğini altını çizdi. Sadece olay temellendirilememiştir şeklinde bir gerekçeyle bunu reddetti. E, burada e, özellikle Engin Yıldırım'ın yine karşı oyu var. Yerel mahkemede bu devam ediyor. Dolayısıyla burada aslında ayrımcılık olabileceğine yönelik e, bir e, şey e, tutumu vardı. E, Son olarak yani yargılamadaki safahatlara ilişkin dün nihai olarak ceza genel kurulu kararı sonrası biz e, yerel mahkemenin e, kararını almış bulunuyoruz. Hem ailenin katılma talepleri kabul oldu. Bu noktada 21. Rincar Ceza Mahkemesi dediğim gibi e, iyi bir yargı pratiği sergilediğini düşünüyorum. Bütün bu e, direnç mekanizmalarının daha önce gördüğümüz hiçbirisini yaşamadık son 1-1,5 yıllık sürede katılma talebi kabul olduğu DNA incelemesi yapıldı çünkü, çünkü bu bilimsel bir husus. %99.99 .99 aile bağı, annelik ve kardeşlik tespit edilmişti. Bir de son olarak yani sonuçta aslında kolluk tarafından işlenen suçlarda özellikle taksirle bu suçlardan cezalandırılmaya gidilmesi, hele hele basit taksir üzerinden hüküm kurulması bir cezasızlık pratiği doğuruyordu. Dolayısıyla bu da iyi bir şey örnek teşkil etmiyordu. Aksine burada e, mahkeme e, olası kasta e, üzerinden hüküm tesis etti. Ve nihayetinde e, polis memuru hem artık eğer bu ceza kesinleşirse polisini yapamay yapamayacak. E, çünkü şu anda yani şöyle düşünün birisinin önümüne sebebiyet bir kişi hala polis. Hala o silahını kullanarak bunu icra ediyor. Mesleğini icra ediyor. Kendisi bir gün göz altında kalmadı. Yani bir insanın hayatını alan birisi en azından bunu değil mi siz de bir insanın hayatına mal olmuşsanız kendi hayatınızdaki özgürlükle bir kısmıyla ödemelisiniz bunu. E, yaptığımız hareketlerin cezasını da tırnak içine çekmeliyiz. Bu polis hala serbest mesleğini icra ediyor. Kamu gücünü elinde tutuyor. Dolayısıyla ceza kesinleşirse artık polisi yapamayacak e, diye umuyoruz. E, en azından bir sürede de hapiste kalacak. E, süreç böyle gelişti. Söke davasını biraz aslında e, uzun da 14 yıllık bir süreç özetlemeye çalıştım. Akçın, ben gene özür dileyip bir şey söyleyeyim. Şimdi ilk mahkemede e, taksirle ölüm sebebiyetten ceza verildi. Başkan bunun alt sınırdan yükselmeden daha az bir cezayla cezalandırılması konusunda marifet etti. Bir başka üyede bu olası kas olduğunu. Bir kere de aynı de bu dosyanın gelişim sürecini anlatabilmek açısından. Yargıtay ne karar verdi? Ceza Genel Kurulu ne karar verdi ki? Ceza Genel Kurulu'nun kararı bu Anayasa Mahkemesi kararından önce verilmiş bir karar ve ee, yerel mahkemeye gelmiş bir karar. Yani Yargıtay ne dedi ve Ceza Genel kurulu ne dedi? Onu bir kısaca bir gerekçelerine bir daha anlatabilir misiniz? Ee, dediğim gibi ye yerel mahkeme ilk kararında basit taksirle hüküm kurmuştu. Başkan sizin de söylediğiniz gibi alt sınırdan iki yıllık yaklaşık iki yıl altı aylık bir ceza belirlenmesi gerektiğini söylüyordu. Ee, bunu e, o dönemki e, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da bu kararı temizletti. Çünkü onu nitelikli taksir e, öngörüyordu. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay'ın önüne ilk gittiğinde dosyanın esası hakkındaki mütahalasında olası kasıt demişti bu ile ilgili. Evet. Ama sonra Yargıtay Birinci Ceza Dairesi işin esasına girmeden biz katılma hususunu çözmemiz lazım. Bu konuda yanlış karar vermişsiniz, bu hususu araştırmamışsınız dedi. Ailenin katılma talebi var, DNA incelemesini yapın dedi. Yerel mahkeme bu karara direndi. Daha sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu nihai olarak bu direnme kararını bozdu ve dedi ki kesin olarak katılma talebini bu meselede çözmeniz gerekir. DNA incelemesini yapmanız gerekir dediler. Dolayısıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu işin esasına yönelik bir kararı henüz hiç en azından mütalaa yönünde de yoktu. Yani şunu aktarabilirim. Anayasa Mahkemesi kararında kıymetli gördüğümüz şey özellikle bunu dünkü duruşmada da ifade ettik. Ceza sorumluluğunun derecesi bakımından 5237 sayılı ceza kanundaki bilinçli ya da bilinçsiz taksir olası veya doğrudan kast olmak üzere tanımlanan sorumluluk derecelerinin derecelerinin tamamı bu olayda gündeme e, gelmiştir diyor. Şimdi e, sensiniz evet. dinleyicilerimiz bakımından hani e, anlaşılabilir olmayı e, kolaylaştırmak bakımından şunu söyleyebiliriz e, müsaadeniz olursa. Şimdi e, 20 Ağustos 2007 yılında gününde meydana gelmiş bir olay bu. E, ben şimdi Anayasa Mahkemesi'nden kopya çektim Bahri Bey'in sorusu üzerine. Hemen e, bir ay sonra 14 Eylül 2007'de iddianame yazılmış. E, Asya'ya ceza sizin de dediğiniz gibi ee, dava açılmış Asya Ceza Mahkemesi de hemen iki ay sonra 26 Kasım 2007'de görevsizlik vermiş. Sonra Beyoğlu Ağır cezaya ve İstanbul Ağır cezaya mesele e, ulaşmış. Düşünün bakın 2007'de Ağır ceza mahkemesine ulaşan dosyada e, Kasım ayında yani 2011 yılının 13 Kasım günü karar verilebiliyor. Sonra bu yargıtaya gidiyor. Yargıtayın e, bozma ilamı var. Sizin dediğiniz gibi 27 Ocak 2014 gününde bozma karar vermiş. Esasa girmeden e, sadece katılma istemini değerlendirmeliydim diyerek mahkeme e, buna direnmiş e, 5 Haziran 2014'te hayır ben yine e, katılma talebini kabul etmiyorum e, deyip 4 yıl 2 ay hapis cezasını ayakta tutmuş. Bu üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Konu'na gitmiş. Ceza Genel Kurulu 27 Mart 2018'de yani olaydan yaklaşık 10 yıldan fazla 11 yukla yakın bir süre geçtikten sonra katılma istemini kabul etmeliydiniz diyerek bozmuş. Sizin de dediğiniz gibi tam 10 sene 11 sene boyunca davanın esasına giren bir denetim mekanizması aslında işletilememiş sıkıntılı e, olan e, boyutu bu. Şimdi e, buradaki eylem ne? Öldürme eylemi. Şimdi e, mahkeme ne diyor? Taksirle öldürdün diyor ve basit taksirle anladığım kadarıyla öldürdün diyor. Ama cezası iki yıldan altı yıla olduğu için de arada bir süre, dört yıl, iki aylık bir süreye karar vermiş. Burada önemli olan şu, şimdi taksirde e, sorumluluk nasıl belirlenir? Suç oluşturan e, hareketi failin yaptığında tartışma yoktur. Yani e, tabancanın ateş almasında faili hareket bakımından sorumlu kabul etmiş mahkeme. Sadece ölüm neticesini öngörüp öngöremediğini tartışmaya açmış ve öngörmesi gerekirken öngöremediğine karar vererek basit taksirle öldürmeye e, karar vermiş. Ama nitelikli taksir yani e, bilinçli taksir dediğimiz mesele olsaydı neticeyi öngörebileceği ama olmayacağına inanarak davranışını sürdüreceğini ilişkin bir değerlendirme yapması gerekiyordu. Olası kısıt ise yani ölüm neticesini hem öngörmesi hem de olup olmayacağı konusunda bir umursamazlık içinde olması gerekiyor. Şimdi mahkemenin gerekçesini henüz görmedik. Daha dün karar aldınız. Mahkemenin gerekçesini gördükten sonra belki olayı nasıl irdelediğini e, bu anlamda değerlendireceğiz. Yani neticeyi öngörmüş. Ama umursamamış neticeyi bu anlamda zımnen örtülü olarak kabul etmiş sonucuna varıyor. Ama önemli olan şey şu e, bu eylemi failin e, yani silahın tetiğine basılması eylemin sorumluluğu faile ait olduğunu yani polis memuruna ait olduğunu kabul etmiş mahkemeler bütün süreçlerde. Çünkü polis memuru savunmasında şunu söylüyor ben tabancayı her zaman namlusundan mermi sürülmüş. Ve tetik emniyet mandalı açık şekilde taşıyordu mu herhangi bir olay olabilir diye. Ama tetiğe asla dokunmadık demiş. İşte tetiğe asla dokunup dokunmamasının ötesinde tabancayı bu şekilde taşıyor olması ve bir arbede sırasında tabancanın ateş alacağını öngörmesi söz konusu. Çünkü tıp, fizik tıpkı dairesi de en azından 3,5 kilo ağırlığında bir e, baskı yapılmalı ki tetiğe. E, tabanca hareket etsin, çalışsın, kendiliğinden çalışması mümkün değil bu tabancanın diye teknik bir değerlendirme yapmış. Yani burada aslında e, polisin eylemi işlediği konusunda bir sıkıntı yok. Bu e, eylemin neticesini öngörüp öngörmediği, umursayıp umursamadığı üzerine bir tartışma var. Birincisi buna dikkat çekmek istiyor. İkisi üçüncü sorusu vereceksek e, 2007 tarihine dikkat etmek lazım bu olayın 2007 tarihinde gerçekleşmiş olmasının bence çok önemli anlamı var. Polis Orada mesela belki küçük bir şey olabilir. Şimdi polisin ifadesini ya, ya doğru alacağız ya tamamen yanlış diyor kendi ifadesine. Eğer aksi şey olursa çünkü polis ben silahımı çekip doğrulttum demiyor. Evet. Benim silahımı belimden almaya çalıştı. Sarıldı evet. silahı tuttu. Ben de ondan tuttum diyor. Dolayısıyla silah ona döndü diyor. O da hadi dizlerinin üstüne döndü. Çekiştirme sırasında ikimiz de tutuyorduk ateş aldı diyor. Evet. Ama sonuç olarak o ateş alma olayında e, hareketi ona ait görmese mahkemeler beraat verirlerdi. Demek ki hareket ona ait ama hareketin sonunda yani silahın ateş alması e, olayının sonunda öldürme olasılığını... E, öngörebilmesiyle ilgili öngörmesi gerekirken öngörmedi demiş zaten ilk mahkemede. Üyelerden biri de sadece öngörmemiş, aynı zamanda umursamamış. Dolayısıyla daha yüksek ceza almalıydı demiş. Çok ilginç tabii ki yani olayın e, teknik olarak ayrıntısı önemli. Ama bir de polislerin bu zor ve silah kullanmasıyla ilgili eğitilmeleri, e, durdurma ve kimlik sor, e, sorma yetkisinin yeniden düzenlenmesinden sonra bu olayın meydana gelmesi. E, ve e, Fesu Soki'nin aslında daha önceden de o, ekibe, e, o ekip tarafından olması bile e Emniyet Amirliği'ne gitmiş olduğu meseleleri var. İsterseniz müzik arasından sonra onlara da biraz değinelim. Evet. E, özellikle sizle daha evvel konuşmuştuk bu e, polisin yetkisiyle ilgili düzenleme ve bunun sonuçları konusunda siz de burada bu tarihe e, işaret ettiniz. Yani bu e, polisin yetkileriyle ilgili düzenleme yapıldıktan sonra bu olay e, e, meydana geldi diye. Peki o zaman müzik arası veriyoruz ve arkasından belki de e, işte anayasa mahkemesinin olaya ilişkin değerlendirmelerini, kriterlerini ve e, sonucu e, biraz daha ayrıntılı konuşabileceğiz o zaman değil mi? Memnuniyetle. Evet, müzik aramızı veriyoruz ve e, ardından e, Hukuk Güvenliği Programımıza e, bu önemli dava ve bu davanın e, nihayet noktasını koyan Anayasa Mahkemesi kararı ve yerel mahkeme kararını bir kere daha değineceğiz 95.0 e, açıklar diyor da, Hukuk Güvenliği Programını bugünkü e, konumuz Art Bey var. Tekin Ocak arkadaşımızla sürdürüyoruz ve e, Festus Okey davasıyla ilgili hem e, İstanbul 21. Ağ Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı ama asıl Anayasa Mahkemesi'nin e, buna ilişkin verdiği kararı konuşacağız. Belki biraz daha ayrıntılarıyla ayınalım. Evet ben e, Anayasa Mahkemesi kararının bazı paragraflarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü az önce Sayın Meslektaşımız da söyledi. Ee, müdafi görüşme odasına alınmış, birlikte gözaltına alındığı arkadaşı mezartanede e, tutulurken e, ve ayrıntılı e, üstleneması yapılırken e, Fesus Okey dördüncü kattaki müdafi görüşme odasına alınmış, başka bir yere alınmış ve bu sanık polis baş başa kalmış. Ee, orada güvenlik kameralarının çalışmaması tabii ki kötü bir tesadüf ve Türkiye'deki yerleşik polis soruşturmaları uygulamalarında hep başımıza gelen bir e, durum. Bir e, yerleşik uygulama olduğunu aslında delil karartılmasına yönelik bir kamuoyunda kanaat oluşmasına yol açtığını bu uygulamanın söylemek lazım. Ama az önce meslektaşım söyledi. Kestus Fakir'in gömleği kayıp. Şimdi Anayasa Mahkemesi 166. paragrafında buna değiniyor. Aslında gömleğin nerede olduğu belli yani kişi üzerinde gömleğiyle beraber 3 polis memuru tarafından Taksim İlk Hastanesi'ne o zamanki Eğitim Araştırma Hastanesi Taksim dedi biliyorsunuz kaldırılıyor. E, oradaki ameliyattan sonra yaşamını geçiyor ve KKR'umuzu polis memuruna e, hastane çalışanları tarafından bu kanlı gömleğin teslim edildiğine ilişkin dosyada tutanak var. Şimdi Anayasa Mahkemesi de 16, 166. paragrafında diyor ki e, bu gömleğin kime teslim edildiği belli. Gömleğin elde edilmesinde herhangi bir güçlük yaşanmamış. Kişi üzerinde gömlekle gitmiş. Ve e, ya hastane içinde kayboldu bu gömlek ya da hastane polise teslim ettikten sonra kaybedildi. Ama polise teslim edildiğine de tutanak olduğuna göre bunu polisin yok ettiği anlaşılıyor demeye getiriyor Anayasa Mahkemesi. Ve sizin de az önce söylediğimiz gibi bir odada iki kişi var, sağlam çalışır bir tabanca var elimizde. Festus ses sanyeye kaldırılırken de tamamen polis denetiminde, yani üstünde gömleği olduğu da ortada, yani tamamen Festus ve deliller polis memurlarının yani adli yetkililerin sonuç olarak savcının denetimindeki hakimiyeti altında, yani adli görevli olmayan üçüncü kişilerin delil karartmasına yönelik bir müdahale olunmadığı ortada diyor yani buna dikkat çekiyor ve delillerin korunması için adli makamların gerekli makul tedbirleri almadığını ve vücut izi incelemesi bu çok önemli vücut izi incelemesinin yapılmadığını belirliyor. Bakın süren bir davada yapıyor bunu Anayasa Mahkemesi daha dava sürerken bu değerlendirme yapıyor ve e, gömleğin de atış mesafesinin belirlenmesi bakımından taşıdığı öneme dikkat çekiyor. Yine Anayasa Mahkemesi kararına baktığımız zaman başka önemli değerlendirmeler de var. E, 179. paragrafta polis karakolundaki öldürmenin e, Anayasa 17.4'te belirtilen mefru araçlarla gerçekleştirildiği de belirtilmemiştir diyor. Yani Çünkü Fesusun ve arkadaşının polislerine yakalama sırasında ne de gözaltındayken direndiğine ilişkin bir iddia bile yok dosyada. Sadece olayın son anda ortaya çıktığı noktada bir arbede yaşandığını ilişkin değerlendirme var. Dolayısıyla yaşam hakkının öldürmemeye ilişkin negatif yükümlülük boyutu bakımından karar verilmesinin önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Ben daha fazla bu davanın sürmesini, beklemek durumunda değilim karar vereceğim Çünkü kovuşturmada ivedilik ölçütü ihlal edilmiştir e, maddi ve usul boyutu bakımından da yaşam hakkı ihlal edilmiş değerlendirmesi var Anayasa Mahkemesi'nin bu, e, bu noktada meslektaşımızın söylemek istediği şeyler de bizim için değerli buyurun efendim Bey, yani Aynur Hanım, siz aktardınız Aslında yani mesela şu kısmı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor yani maddi delillere ulaşılması bakımından polis karakolunda meydana gelen ve hastanede biten bir olayda siz delilleri delillerin muhafazası o kadar kolay ki diyor. Ama bunların hepsini kaybetmişsiniz. Veya araştırmamışsınız. Özellikle yani vücut izi incelemesi yapılmamış olması, silah üzerinde gömleğin kaybedilmesi, barut artı araştırılmasına ilişkin tedbirsizlik sebebiyle mesela bence bir hukukçu olarak o te şu tespit de e, muazzam. Bütün bu üç husus sebebiyle telafisi mümkün olmayan bir durum meydana getirilmiştir. Bu durum soruşturmanın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Aynı hı. zamanda olayın aydınlatılmasına imkan verebilecek bazı nitelikteki tedbirlerin alınmaması bağımsızlığın olmadığını kendiliğinden düşündürmektedir. Hı hı. Yani Belki yani... çok önemli değil ama şimdi e, Aynur Hanım söylediği için ve dosyayı bilmediğim halde şöyle düşünüyorum. Hani mesela e, dördüncü kattaki odada e, fesus ve bir polis var. Ben orada bir polisin olduğuna inanmıyorum. Bir polisi olmaz orada. Ama hı hı. yani birden fazla polis olsaydı ceza indirimini düzenleyen eski 463. madde artık kalktı yeni e, 2005 tarihli yasayla. 37. maddeye göre oradaki kaç tane polis varsa aslında hepsi de aynı cezayı yiyecekti. O bakımdan burada bir polisin sayısını bire indirdikleri açık ve dediğiniz gibi bir işte barut izleriyle atışın bitişik atış mı yoksa uzaktan atış mı olduğu konusu da daha netlik kazanabilme ihtimali vardı. İşte anayasa mahkemesinin e, nihai bir karar olmaksızın bunlara bile değinmek zorunda kalmış olması da e, önemli bir şey. Çünkü adil yargılama hakkı açısından soruşturma ve kovuşturma evresi e, farklı değil. E, ve etkin bir e, soruşturma yapılabilmesi açısından da e, bütün bunlar e, önemli e, tespitler diye düşündüm ben de. Evet, yani... E... Özellikle biz katılma sıfatına haiz olduktan sonra, DNA incelemesi bittikten sonra e, yerel mahkemeden şu talepte bulunduk, ifadeler tekrar alınsın. Yani çapraz sorguya imkan verebilecek şekilde özellikle e, sanık ve diğer e, tanık olarak dinlenen işte e, zabıt müziğileri, onu gözaltına alan diğer polisler bunları yapabilseydik belki bu şeyi tartışabilecektik. Olayın nasıl meydana geldiği. Yani bana da bir şey bir, yani de böyle bir uzun zamandır bu dosyanın içinde olan birisi olarak evet orada işte buradaki sanığın tek başına olmadığını düşündürtürüyor bir sürü şey. Ama bunu şey yapamadık yani. Bunun Zaten üzerine dökerli bir şey bilmemiz. E, hafızanızı hani e, tazelemek için size e, destek vermek istiyorum. Zaten müdafiye odasında iki polis var. CY'nin yani sanık e, dün ceza alan e, CY'nin yanında bir de ET evrimuzlu polis var ama Fessus'un bacakları arasında kokaini bulunca o gidip amirine haber veriyor ya odadan çıktığını Peki, iddia evet. ediyor. Aha. Dolayısıyla Fessus'la o e, sanık polis memuru o arada baş başa kalmış ama bakın Anayasa Mahkemesi kararının on birinci paragrafı da çok değerli. Anayasa Mahkemesi diyor ki olayla ilgili, olgularla ilgili tesis bir biçimde tespit yapmaya çalışacağım. Çünkü aşuruda ölüm olayının tüm koşullarını ortaya çıkaracak bir durum yok. Bunun nedeni de soruşturmanın etkili bir şekilde yapılmaması, tüm delillerin toplanmaması. Siz el yordamıyla ııı e, iddianameye ne yazılabilmisi onu bilerek ve daha sonradan zaten ayların avukat olarak süreci katıldığınız için olanlar üzerinden iddianızı ileri sürüyorsunuz ama anayasa mahkemesi diyor ki zaten ölüm olayının tüm koşulları ortaya çıkarılmamıştır. İhlal Hı -hı. de tam bu noktada geliyor. Şimdi öldürme bakımından ııı e, öldürmeme yetkisi takımından bir ihlal kararı verildiği ortada ama sizin e, bir önemli iddianız daha vardı. E, ırkçılık, ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu e, ileri sürüyordunuz bu öldürmede. O konuda neler söylemek istersiniz? E, yani o konudaki başvurumuzu sadece Engin Yıldırım'ın karşı oyuyla reddedilmiş durumda. Temellendirilememiş olduğu gerekçesiyle. E, belki programın girişinde söylemiştim. Yani bu noktada e, Anayasa Mahkemesi'nin çizdiği hukuki çerçeve çok değerli. Bize yol gösteriyor. Fakat bu Sonra bu olaya ilişkin e, yani uygulanmaya gelince maalesef e, mesela burada e, yani ırk, bu şiddet olaylarına maruz kalan ırkçılık e, işte e, ve ayrımcılık e, mağdurlarından özellikle külfet yüklenmemesi ispat konusunda e, bu, bu olayların üzerinde aşırı gidilmesi çünkü burada yani kolluk görevlisi diyor ki ben onu şu şu şu sebeple gözaltına aldım hani siyahi şahıslar daha fazla dikkat çekiyor diyor doğudan gelenler uyuşturucu yüzünden daha fazla dikkat çekiyor diyor yani e, dolayısıyla aldığı yetmiyormuş gibi bir de öldürmüş yani şeyde karakolda ve niye aldığını açıklayamıyor aslında tedirgin bizi görünce tedirgin davranışlarda bulundular diyor Fethüs evet. ve arkadaşı ama bir e, şey de vardı sivil, özür dilerim e, mesela, sivil, sivil değil mi? Bu Bilmiyorum. polisler sivil evet ve bugünkü haberlerde de vardı mesela sonradan dosya içerisinde mevcut yani polis merkezine girişi var böyle polis koluna bile girmemiş önde yürüyor şeyin festokeyin festokeyi önde yürüyor tek bir polis onun yanında yürüyerek polis merkezine giriyorlar yani araçta sivil polis memurları da sivil ve daha önceden tanışıp tanışmadıkları belli değil ama polis diyor ki bizi görünce tedirgin oldular ve sonra küçük bir torba içindeki eşyayı gizleyip cebine koydu diyor. Ve 12 yıllık bir polis memuru dün yargılım mahkum olan sanık o zaman için. E, dolayısıyla e, polisin e, makul sebebi var güya mesleki şüphesine dayalı olarak failin bu tedirgin davranışlarını kişiyi durdurmak, kimlik sormak, üstünü sıvazlayarak aramak. Daha ayrıntılı arama yapmak için karakol binasına götürmek için polisin bu tahmine dayalı varsayımsal ya da ırkçı anlayışına dayalı değerlendirmesini maalesef bizim HVSK'mızda 2007'de getirilen bu değişiklikle biz hukuka uygun kabul eden bir ülke haline geldik ve henüz Anayasa Mahkemesi'nin denetiminden de bu maddenin bu bölümü geçmedi. Beni en çok güzel o çünkü 2 Haziran'da polise bu yetki açıkça verilmişti durdurma yetkisi bağımsız olarak ve bu olayda 14 Haziran'da resmi gazetede yayınlanan bu yasadan 2 ay sonra hemen 20 Ağustos 2007'de gündeme gelmiş. Yani polis kendisini kendi mesleki deneyimine bağlı olarak insanları durdurabilir, sıvazlama seviyesinde bir arama hakim kararı olmadan yapabilir. Ya suçüstü olduğunu varsayarak bir uyuşturucu ya da silah taşıttığını e, varsayarak kişileri yakalayabilme yetkisine sahip bir e, merci olarak görüyor ve bu olayı da bunun en kötü uygulamalarından sonu ölümle biten bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, kanun şey bu Anayasa Mahkemesinin 204. paragrafı var diyor ki ölümcül şiddete e, dayalı e, olarak bir öldürme olup olmadığını yani ölümcül şiddet yüzünden polisin kullandığı şiddet yüzünden kişi ölüyor. ortada bir ölümcül şiddet var ama bu ölümcül şiddetin nedeni ırkçılık mı? Bu iddia edilmiş şöyle söylüyor. Sen renginin etkili olduğunu gösteren herhangi bir işareti başvurucu ortaya koyamamıştır. Bu sadece bir iddiadır. E, polis memurunun sözleri tabii ki bunu düşündürmektedir. E, araştırılmalıdır ama Ölüm olayının ayrımcılık yasağı ile bağlantılı olarak e, incelenmesi için bu yeterli değildir. Çünkü başka somut ol, olgular gerekir diyor. Yani şunu söylemeye getiriyor. Polisin e, durdurun ben öyle anladım daha doğrusu. Polisin durdurmasında bir ırkçı sahip var. Bir ayrımcı bakış açısı var. Ama hı hı. bu e, durdurmadaki hukuk aykırılık gibi. Bunun ölüm, ölüm neticesini doğrudan etkilediğini ortaya koyamamışsınız diyor. E, ben öyle anladım. Ya bu böyle yorumlanabilir evet yani mesela hani kat, diğer vekil arkadaşımız avukat Olguner Bey de dün buna dikkat çekmişti. E, sanki anayasa mahkemesi evet bu gözaltına alma işleminde durdurma işleminde bir ülkü sahip var. Ama Hı -hı. öldürdüğün buna bu, bu sebeple öldürdüğünü öldürmemiştir gibi bir hukuki Emin yorum. Emin değiliz diyor yani orası evet. açıkta kalmış diyor. Bir de başka o, bir şey daha var yine anayasa mahkemesi kararını irdelerken gördüm. Aslında FESUS daha önce aynı birime, birim tarafından yani Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nü kastediyorum. Zaten işleme tabi tutulmuş. Yani 2007 yılında Şubat ayında daha önce götürülmüş oraya iki defa üst üste. Birinde parmak izi alınmış ama bu parmak izi çünkü kendisine UNXR'dan verilen bir kimlik kartı var. Mersin'den İstanbul'a gidip gelme işlemleri var. Ee, orada bu kimlik cevbiyle izinle İstanbul'a geldiği dönemde polise belki deklere etmek durumundaydı evet. orada olduğunu belki gidip kendi verdi polise parmak izin o bilinemiyor oraları bile bilinemiyor düşünün yani ama üç gün sonra sefer polis kendisini pasaportsuz ve vizesiz diye yakalamış e, oruna götürmüş oradan da yabancılar şubesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mersin'e götürmüş kişi Bu kişi sonra tekrar e, geliyor İstanbul'a şimdi e, dolayısıyla. Şu açıkta kalmış aslında sanık ve arkadaşları acaba festusu ve arkadaşlarını önceden tanıyorlar mıydı? Önceden bulduklarına bağlı olarak mı belli bir önyargıyla kişiyi yakalamışlardı? Bunlar da hep muallak olarak varlığını sürdürmüş. Açıklığa kavuşturulmamıştır diyor. <gülüyor> Aynıran. Hanım, <Evet>. Hanım. <gülüyor> ee, bir dakikamız kaldı isterseniz çok e, önemli gördüğümüz şeyler varsa. Alp arkadaşımızda, size onları da söyleyelim. E, çok az kaldı vaktimiz çünkü. Son sözü rahat ee, olsun çünkü göçmen dayanışma ağının bir çalışması sonunda davaya sahip çıkıyor ve çok gönüllü avukat arkadaşlarımızın özelliksel duyarlı çabalarıyla dava e, bu noktaya getirilmiş ve Anayasa Mahkemesi kararının muazzam bir etkisi olduğunu da görüyoruz. Ben bu kadarını söyleyeyim. Son sözler sözde hak verinosu bir Evet, evet. E, kesinlikle yani özellikle Anayasa Mahkemesi kararı e, yerel mahkemede çok etkili oldu. Bunu bunu görebiliyoruz kararın kurulmasında. Yani siz de söylediğiniz burada özellikle göç konusunda yani eee bu coğrafyada yaşayan zaten bir göç coğrafyasıız aslında. Bu ülkeyi e, şu anda kur, kuran insanlar olarak da bir göç etmiş insanlarız aslında. Yani modern toplumun kendisi dolayısıyla bir göç üzerine kurulu. E, o yüzden hepimiz tarihin bir noktasında öteki olduk, yabancı olduk. E, dolayısıyla şu anda öteki görülenleri e, neredeyse şeytanlaştırdan onlara karşı ayrımcılık uygulanan bir politikayla, kamu politikasıyla toplumda da böyle bir algı var. Genel kabul. Karşı karşıyayız. Dolayısıyla belki bu karar hepimize örnek olur. Hukuk Camii aslında elde edilmiş bu mücadele özellikle göçmen dayanışan arkadaşlar, insan hakları savunucuları, insan hakları derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin bu konuda çok ciddi çabaları vardı. Bir sürü şu arkadaşımızın birlikte e, dolayısıyla hepimizin insan olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Hiç kimse öteki değil ve e, insanı öldüren şey sınırlar ve nefret ve dayanışma yaşatıyor. Evet, e, Alp Bey e, arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. E, hem açık radyoda programın hazırlanmasında emeği olan bütün arkadaşlara hem de bu programı özellikle bizler için e, e, uğraşan Selahattin Çolak arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyelim. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.